Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Karagöz'ün Yalnızlığı Yazan Ahmet Öner Dramatürk Bilge Bölükbaşı Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar Cemal Erol Kardeseci, Mahir Mustafa Uğurlu, Sevim Tülay Bursa, Ümit Ali İpin, Hakan Mustafa Ali Seza Fark etmedim geldiğini Hayrola erkencisin bugün Haklısın erken çıktım Bir şey mi oldu Yok be güzelim işlerin her zamanki tatsızlığı Çok durgun Sıkıldım çıktım bende Oğlan yok mu Dedesiyle birlikte Doğru ya bit pazarına gideceklerdi bugün bir bakayım ne içindi Kök boya <gülüyor> Anlaşıldı yeni karagöz tasvirleri boyanacak desene Mahir yapma Allah aşkına Günüm yeteri kadar karagözde dolu geçti zaten Tamam tamam Tahmin edebiliyorum <gülüyor> oh, oh, Ev gibisi yok biliyor musun Bir iki saat önce görecektin evin halini Görmeni istemezdim ya Dağıttılar mı yine Bilmem o kelime yeterli mi İki çocuk sahibi sayılırsın <gülüyor> Yani kimi zaman şaşırıyorum Mahir Evin anası mıyım Zenne mi? ben de bilmiyorum Zenne ha Bakıyorum sen de ilerletmişsin işi Eylem bakalım Bütün gün burun burunayız etkilenmemek mümkün mü? Haklısın Şu ev biraz daha geniş olsaydı Bugün o yaptığını söylesem Dünyada inanmazsın Kendi kara göz perdemi yapacağım diye tutturdu senin Olmaz dedim ama dinleyen kim Sen kalk ...en yeni, en temiz çarşaflardan birini aşağı indir. Bak şu bacaksıza. Mahir, komik değil. <gülüyor> Çocuktur, gör. Hem baksana, dedesi ona bir perde yapmamış mıydı? Yeter, Allah aşkına başka şeylerden konuşalım. Sonuç olarak... ...hoş bulduk eve. Çok mu söylendin? İşin garibi şikayet edip rahatlamak isteyen bendim aslında. İtiraf edeyim ki baskın çıktım. Anlayışlı davranmıyorsun. <gülüyor> tamam, tamam. Bilmez miyim? Sen de haklısın, yoruluyorsun... Ben yalnızca takılmıştım sana <gülüyor> Kahve içer misin? İşte buna hayır demem Ben yapayım istersen Kanepeye çoktan uzanmışken mi? <gülüyor> Sormuş almak için sordum <gülüyor> Malını nasıl da bilirsin Bizimkiler çıkalı çok oldu mu? Bir şey mi dedim? Yok yok kendi kendime söyleniyordum İşlerin tadı yok demek hmm, Mal gitmiyor Sevim Millette para yok Piyasada yaprak kıpırdamıyor İndirim de yaptık ama nafile Evi unutalım mı? Evi? Ne evi? Oho! Mahir bey çoktan unutmuş bile Alt sokaktaki evden söz ediyorum Ah bilmez miyim? Anlamazlıktan geldim Bir süre bekleyeceğiz sevimci. Hayat beklemiyor Mahir Hakan önümüzdeki yıl okula başlıyor İki göz ev yetmiyor biliyorum Bir odada ona gerek Yanlış anlama Sözü babana getirmek istemiyorum. Sığışamıyoruz işte. Farkında değil miyim sanıyorsun? Ah kahve taşıyor. Yıktın perdeyi taşırdın kahveyi. Yapma bari. Ne güzel unutmuştum. <gülüyor> Benimkine sakın şeker koyma. A bizimkiler damladı. Aa babam gelmiş. Sürpriz koş bakalım. Zıpla haup. Koça bebek hmm, Özlemişim bir günde <gülüyor> ee, ileri yaşta baba olunca böyle kıymetli oluyor zahir <gülüyor> Baba hoş geldin hoş Hakan geldin. tamam ta in artık sırtımdan Ama baba İn evlat in Babam benim kadar genç değil <gülüyor> ne olur ne olmaz <gülüyor> İşte bu doğru Uh, hemen soluk soluğa kaldım Sevim kızım yok mu? Aa, burada burada kahve pişiriyordu oda Yıldırım servis desene <gülüyor> Sokağın başından görmüş olmalı bizi Hoş geldiniz baba Aa, Ne derseniz deyin Kaynanam öbür dünyada bile seviyor beni <gülüyor> uh, Kahvede hani. Ah Baksana evlat yoksa senin kahvene mi ortak çıktın? Hiç olur mu baba? İç lütfen. Afiyet olsun. Sen şunu alma, Ben oğlanla ilgileneyim. Hı hı. Koşturmuş anlaşılan sırtı terli gibi geldi bana. <gülüyor> Seninki bit pazarında yalnızca bit satılır sanıyormuş meğerse. Onca incik boncuğu görünce önce bir çığlık attı. Sonra da koşturdu durdu haliyle. Sahip çıkamadım. <gülüyor> Nasıl? Alışveriş yapabildiniz mi bari? Ne gezer evlat. Çarşı eskisi gibi değil. Aradın pek çok şeyi bulamıyorsun. Bir sürü yeni plastik ıvır zıvırla doldurmuşlar güzelim çarşı. Ee, dünya değişiyor baba. Ya ne yazık ki doğru. Ha, yine de kıyıda köşede kalmış bir iki şey buldum. Eh, dur önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Bir soluklanayım da göstereceğim. Ha, kahve pek güzel olmuş sevim kızım ellerine sağlık. Şahin. Olmadı evlat Sesini biraz daha geriye almalısın Bak şöyle Yıktım perdeyi eyledim bir an Varayım sahibine haber vereyim Yıktım perdeyi elledim bir an Ne Elledim bir an mı Eyledin viran. Neymiş? Eyledin viran. Heh, şimdi oldu. Karagözüm ben beceremiyorum. Kim demiş? <gülüyor> Bal gibi de oluyor Hacı Can Can. <gülüyor> İzzet amcan da çayrağın biriydi işin başında ama... ...kimse eline su dökemez şimdi. Tabii dökemez dedi. Çünkü İzzet amcam Hollanda'da. Kim oraya gidip de eline su dökecek? <gülüyor> ee... ...bizim ayrıca perde kurmaya ihtiyacımız yok vallahi... ...bu oğlanla konuşmamız tam bir karagöz zaten... ...dede, sen bu dünyada en çok İzzet amcamı mı seviyorsun? Nereden çıkardın bunu şimdi? Hep ondan söz ediyorsun da... ...ee <gülüyor> bu doğru... ...oo fay hak... ...yakında olmayan özlenir karagözüm... Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya Bu evlatlar için geçerli değil Yine kara göz oynatır gibi konuştun Hiçbir şey anlamadım Aldırma Şu elimdeki hacı cavcav anladı ya Ona bak sen <gülüyor> gelsin Rahatsız etmiyorum ya ee, Gel vayi gel Ne rahatsızlığı canım Yoksa gözlerimi mi yapıyordunuz Kara gözler de ortada Kara gözlere ne gerek bu seninki tam bir evlere şenlik Çok bilmiş çok Kime çekmiş acaba Dedem İzzet amcama anlatıyordu baba hmm. Çok iyi kara göz oynatırmış Doğru mu Ya hem de nasıl Maskara oğlan akşamları ne yapar Eder perdeyi kurduğu gibi oyuna başlardı Artık aklına ne gelirse İyi de uydururdu hani Güldürürdü bizi Hatırlamıyor musun canım Hatırlıyorum tabi Çok alemdi ya sen? Sen karagöz oynatmaz mıydın hiç baba? Benim pek ilgim olmadı oğlum. Aa, babanın merakı futboldu evlat. Varsa yoksa top. <gülüyor> Sokaktan zor toplardık onu. <gülüyor> Deden doğru söylüyor Hakan. Benim karagöz işiyle... İş pek... değil. Sen al. <gülüyor> doğru ya. Özür dilerim. İyi de neden hiç aramıyor? Nasıl? İzzet amcam canım. Onu hiç görmedim. Gördün ama hatırlamıyorsun. Yurt dışına gittiğinde iki yaşındaydın. İstese yine de bizi görmeye gelebilir İşleri çok yoğun ee, Ara sıra kart gönderiyor ya O da yeter Ama bir gün yapacak sürprizini Başını şu kapıdan uzatıp Merhaba Kara gözüm diyecek İyi biliyorum bunu Baba istersen bu konuyu ha? <gülüyor> ha, Gördün işte evlat Babanın İzzet amcadan söz edilmesine Hiç tahammülü yok Çocukken de böyleydi bunlar Hiç geçinemezlerdi Yalan mı? Ben iyi ki bir taneyim değil mi baba? Tabii ya bir tanesin ee, Sen neden sustun evlat? Bir şeyim yok baba Siz devam edin en iyisi Aşk olsun size Yine odaya kapanmışsınız Çorbaları çoktan koydum Mahir Sonra da soğuk diye şikayet ediyorsunuz Tamam hadi bakalım herkes sofraya Hakan, odayı yine fena dağıtmışsın. Yo, yo, ortalığı dağıtan benim kızım. Hakan'ın suçu yok. E, tezgahı yaydım, aklım sıra. Ona kestiğim tasvirleri boyayacaktım ama lafa daldık işte. Anlaşıldı. Hadi bakalım, sonra devam edersiniz. Hala ne duruyorsun, kale kızım? <gülüyor> Mahir nedir o elindeki zar? Ee, önemli bir şey değil Yine mi kart Öyle Bugünlerde çok fazla dilinde Harika Küçük oğul Hollanda'dan yeni bir kart göndermiş senin. Ne yapayım istiyorsun yani Gerçeğimi söyleyeyim Kaç defa niyetlendim biliyorsun Sevim Ama dayanamaz Babamı tanımaz mıyım Kaldıramaz bu gerçeği Hiç inandırıcı değil Beş yıldır bir kez olsun gelmeyen bir oğul Aklına sorular da mı gelmiyor Bilmiyorum bilmiyorum senin. Belki de bir şeyleri seziyor ama Bilmiyorum Bu kez neler yazdın Bildiğin şeyler işte Yoğun iş temposu özür dilemeler Özlem selam hepsi Acemice oynatılan bir kara göz oyununa benziyor <gülüyor> Beni iyileştiriyorsun Öyle bir niyetim yoktu Yalnızca yeteri kadar yürekli davranamıyoruz Hiçbir konuda Gerçekler nasıl da ürkütücü. Ben kartı odayı bırakayım. Senin için üzülüyorum. Ne dedin? Çok arada kalıyorsun. Senin için üzülüyorum dedim. Sağ ol. Bunu duymaya ihtiyacım var. Gelsin Mahir Sağ olasın baba Süpürge arızalanmış ona bakıyordum Nedense eskisi gibi çekmiyor Anlarsın dilinde eh. İyisi mi bak içine Sigara yakmışsın baba Aa. Pek yapmazdı <gülüyor> Keyfime dokunma sakın İzzetten kart gelmiş Görmüşsündür belki de Kart mı göndermiş fark etmedim ee, Komodinin üstüne bırakmışsınız ya Öyle mi Posta kutusundan sevim almış olmalı. Her neyse. Sigaranın kerameti buydu anlayacağın. Ne bileyim işte keyiflendim. Yine de doktorun söylediklerini dikkate almalısın baba. Tansiyonun kolay yükseliyor biliyorsun. Aldırma her şeyin başı moral evlat. Sen de biliyorsun bunu. Ee, görmek ister miydin? Neyi? İzzetin kartını canım. Ya insan kardeşi neler yazmış merak etmez mi? Tamam tamam. Şu işi bitireyim bir ara bakarım. Bilmiyor muyum sanki? Neyi bilmiyor musun baba? Bilmece gibi konuşuyorsun. Hadi hadi. Anlamazlıktan gelme. <gülüyor> İzzet'in kartlarını benden önce okuduğuna bahsedelim. Baba neler söylüyorsun? E bundan doğal ne olabilir canım? Ya özür diler gibi konuşman anlamsız. Tamam okudum. Rahatladın mı? Hadi canım. <gülüyor> Kardeşler arasında tatsızlık olmadığı nerede görülmüş? Yine de eminim. En az benim kadar düşkünsün ona Bak bu konuda konuşmak istemiyorum Daha önce de söylemiştim Hem de kaç kere Israr edecek değilim Geçinemediğinizi biliyorum ama yine de Sizi bir kez olsun Sarılıp öpüşürken görmezsem Gözüm arkada gider bilmiş ol. Çoktan elden çıkmış bu Ne dedin? Makine için söylüyorum Öyle uydurur ki dünyanın parasını ödüyorsun sonra da İşleri yoğunmuş ne dedin İzetten söz ediyorsun Göz açtırmaz gavur milleti Durdurak bilmeden çalıştırır Ama iyi biliyorum Yapacak sürprizini gün birinde Çalışmayacak bu Allah'ın cezası Çalışmayacak Bir bakmışsın yeğeninin sünnetine gelmiş Ne dersin Baba çağırmadım ki haberi bile yok bundan Haberi olmaz olur mu ben son gönderdiğim mektupta yazmıştım. E, mektubu sana vermiştim. Atmadı mı yoksa? Atmaz mıyım? Yanlış değil yaptım. Yeğeninin sünnetinden haberdar olması onun hakkı. Gelmesi zayıf bir olasılık baba, biliyorsun. Belli mi olur? Hı. Birlikte Kara Göz bile oynatırız. Tıpkı eskisi gibi. E, cazuları oynatırsam da. O oyuna çocuklar bayılır... ...ama yardak şart... Ha, ...şükür çalıştı... He. ...becerikli adamsındır mesela... ...bana bak... ...bir de susturucu istiyor bu... ...eski modellerden baba... ...yenisini almalı ama... ...para meselesi değil mi... ...olur be evlat... ...günün birinde o da olur... ...çalışıp didiniyorsun... ...elbette kazanacaksın... ...günün birinde bir bakmışsın... Ne muradın varsa gerçekleşmiş İşte buna bir sigara da ben tellendiririm baba Tabi iznin olursa Ne demek şimdi bu Kocaman adamsın Sigara için benden izin alacak değilsin ya Ama kendini zehirliyorsun oğlum vazgeçsen Baba Seninle canımı sıkan bir konuda konuşmak istiyorum Yanlış anlamanı istemem ama Biliyorum İzzetten söz edeceksin aslında ondan söz eden sensin Sık sık Evet konu bu Sürekli onu anlatıyorsun Lafı döndürüp dolaştırıp mutlaka ona getiriyorsun Bana Hakan'a Bundan rahatsız oluyorum Bilmeni istedim Sanırım haklısın Canını sıkıyorum senin Aranız iyi değil Onu çok mu özlüyorsun hmm, Bilirsin işte İnsanın içini ısıtan Sıcacık Sıcacık eden bir şeyler vardır Bu da öyle sanırım Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Biliyorum bunu Yine de kabul etmesi kolay olmuyor Özlemini çektiğim şey bu olmalı Yanım sıra koşuşturan iki çocuk Akşamın kızılığına karışan keyifli çığlıklar Af, af zaman acımasız evlat Bütün diyeceğim bu Seni anlıyorum Yine de dikkat edeceğim, merakla. Sağ ol. Baba. Gözümden kaçmıyor. Son günlerde senin de canın bir hayli sıkkın. Hayır diyemeyeceğim doğrusu. İşlerine takılıyorsun. O da var tabii. Başka bir şey daha mı var yoksa? Bilemiyorum. Ben senin babanım evladım. Boş ver be baba. Başka şeylerden konuşalım. <gülüyor> Biliyor musun? Biz de annenle az atışmazdık. N nasıl? ...hani Sevim kızla aranızda <gülüyor> ...yok baba... ...hiçbir sorunumuz yok Allah'a şükür... ...bizim derdimiz belki önemli değil ama... ...evle ilgili aslında... ...şu, şu kibrit kutusu ev delirtiyor bizi... ...biliyorum oğlum... ...sahi mi? Ee, Karagöz ustası duyarlıdır evlat... ...çevreye insana gönül gözüyle bakar... ...bakınca da... Arzu etmeyeceği şeyleri bile görür Desene bizim karagöz her şeyin farkında Elbette ya Ev küçük evlat Hem de çok küçük Oğlan büyüyor Üstüne üstlük bir de ben K Konunun seninle bir ilgisi yok Kaçak dövüşmen Ancak şu kadarını söyleyeyim ki Dişini sık biraz daha Tek söyleyeceğim bu Bir bildiğin mi var ama ne yapayım yine İzzet'ten dem vuracağım Baba Yakında dönecek Biliyorum bunu Yazdıklarından hissettim Boşuna konuşuyoruz Öyle söyleme doğru bunlar Sonra Biz ayrı bir ev tutarız <gülüyor> Usta ile çırak anlarsın ya Sizde bir oda kazanmış olursunuz Gelecek Çok yakında gelecek biliyorum Belki Hakan'ın Sünnetine bile yetişir bana yardaklık eder gösteride. Eskiden de öyle değil miydi? Komisyoncu ile konuştum. Nasıl? Komisyoncu ile konuştuğumu söyledim. Vazgeçtiğimizi bildirdim. Belki bir başka sefere. İyi bir fırsat Yapacak bir şey yok ne yapalım Çok dalgınsın Mahir Beni dinlediğinden emin misin Sana bir haberim var Sevim Haber mi Umarım kötü değildir Orasına sen karar ver artık Babam sünnette kara göz oynatmaya kararlı Buna inanmıyorum Eskiden beri dilindeydi zaten Torunumun sünnetinde mahallenin cümle çocuklarını toplayıp Kara göz oynatacağım diyordu İzin verecek misin O kadar da büyütme Sevim Salonu ona göre veririz. Hem sünnet değil mi? Karagöz hoş olur. Hakan'ın mahalledeki havasını düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum. Sonunda Karagöz evin duvarlarını aşıp dışarıya taşıyor. Abartıyorsun. Yani sonuç olarak evde Karagöz oynatılıyor öyle mi? Bunda bir kötülük yok. Ayrıca çok mutlu olacak. Evet. Komisyoncuya bunu da hatırlatmalıyız. Üç oda ve Karagöz oynatmaya uygun bir salon. Olup olacağı beş on çocuk. ...bundan mı çekiniyorsun? Bilet de kesersiniz artık Acımasız oluyorsun bazen Harika, şimdi de suçlandık Lütfen, duyabilir Bir evde mi yaşıyoruz? Yoksa bir kara göz perdesinin üstünde mi bazen karıştırıyorum? Kötü bir gölge oyununa dönüştüğümüz bir gerçek İçindekileri söyledin Bahri rahatladın mı? Sence ben... ...gerçekten de acımasız biri miyim? Özür dilerim, ağzımdan kaçtı sanırım Söylemeye çalıştığım şey... ...saçma... Bütün bunları bir karagöz oyunu için konuştuğumuza inanamıyorum. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Hakan için de hoş bir an olur diye düşünmüştüm. Sehpaları kaldırmam gerekecek. Kanepeyi de köşeye çekeriz. Sevim. Efendim. Sağ ol. Yani anlayışın için. Uzatmasak? Tamam. Biliyor musun? Beni asıl ürküten şey başka. Neymiş o? İzzetin sünnete geleceğine inandırmış kendini. <Gülüyor> Bak Mahir bu oyun çok fazla uzadı artık Başlamayalım lütfen Asla anlatamam biliyorsun Ya öbür konu? Huzur evi mi? Hı hı. Sanırım ona da hazır değilim Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum Daha da kötüsü Beni yanlış anlar diye korkuyorum Erteliyoruz Hayatımızda bir şeyleri yalnızca erteliyoruz Baksana çocuklara şöyle buz gibi bir da dağıtırız değil mi? <gülüyor> Gösteridir mi? Dağıtırız, neden olmasın? Dağıtırız ya Bu taraf biraz eğri oldu dede ha, Kaldır evlat, biraz daha kaldır A gayret Heh, Tamam tamam Şimdi tut bakalım şunun ucunu Ben burayı çakarken sakın kımıldama Aksi halde perdemiz eğri olur ona göre Dede Ben de yanında olacak mıyım Yanımda mı Gösteri sırasında mı yani Evet Olmaz Sen seyircilerin arasında olacaksın Bu senin düğünün evlat Ne işin var oynatıcının yanında Geç perdenin önüne bir güzel eğlen. İyi de sana kim yardaklık edecek Belli olmaz Bakarsın Bakarsın biri son dakikada Yanımda bitiverir Ofay oh, Hayat sürprizlerle doludur Karagözüm Yoksa İzzet amcam mı gelecek Ben öyle bir şey söylemedim Ancak belki de seni Allah söyletmiştir kim bilir Gelmesini çok istiyorsun değil mi e, Tefi uzatacak Kandili yakacak Dahası sırası gelen sureti bana uzatacak biri lazım öyle değil mi ya? Ya gelmezse? Ne yapalım can sağlığı Bana bak sen kendinden haber ver nasıl durumun ağrısızı yok ya İyiyim dede bomba gibiyim Ha gördün işte hiç korkulacak bir şey değilmiş Ben zaten korkmadım ki <gülüyor> Bu da doğru ya <gülüyor> oldu da bitti maşallah iyi oldu inşallah de, perdeyi gevşetme kerata Ya tam da çakacağım sırada Ustalar iş başında demeyi. Baba ya, Dur <gülüyor> ah. ya dur. Olacağı buydu işte babasını gördü işin ucunu bıraktı Hakan ustanın söylediklerini duydun mu Ama baba söz vermiştin <gülüyor> Sünnetten sonra sırtımı alacağım Ah, Çoktan pişman oldum zaten Nasıl iş bu baba bir gecede ağırlaşmış sanki E ne de olsa yarı yarıya erkek sayılır artık vay <gülüyor> hak Erkek dediğinde ağır çeker kara gözüm Hadi bakalım Hakan in sırtımdan Usta yardım bekliyor görmüyor musun Sahi şunun şurasında akşama ne kaldı Çocuklar birazdan damlar Baba yoksa heyecanlı mısın Bilmem hani seyirci karşısında kara göz oynatmayalı Herhalde bir yirmi yıl olmuştur İstersen vazgeçelim Olmaz olmaz vazgeçme dede Hiç olur mu canım <gülüyor> Baban şaka yapıyor zahir Söz verdik çocuklara ee, Günahıyla sevabıyla Beni kabullenecekler artık <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar sürçülü hisan eyleyeceksek Şimdiden affola Bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay. Yine kara göz gibi konuştun dedi. <gülüyor> Zaten o sözler de kara gözümdü imanım <gülüyor> Yorulursun diye korkuyorum <gülüyor> Kim ben mi? Çocuklarla birlikteyken yorulmak mümkün mü? Sen bilirsin Pekala Siz çalışmanıza devam edin Ben de mutfakta sevme yardım edeyim Nefis bir limonat hazırlıyor Ha ustaya da ayırsın yoksa karışmam <gülüyor> Umarım şu vartayı kazasız belasız atlatırız Sen ustaya güven tamam mı? Hadi öyleyse birazdan görüşürüz Mahir ee, bir şey mi dedim baba? E, ee, yok yok yok bir şey. <gülüyor> Yapma baba, diyeceğim bir şey vardı. Aldırma. Hem gelse şakayı bu kadar uzatmazdı, değil mi ya? Çıkıverirdi ortaya. Baba, neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Tamam tamam. Benimki de çocukluk canım. <gülüyor> Çocuklarla birlikte çocuk olduğum zahir. Öyle bakma bana. Bir daha tekrarlamam söz ya Söz dedim ya Ofay hak Hadi kara gözüm Daha ne bekliyorsun gel perdeyi Peki dede İyice geleceksin dedim sana Ha şöyle başıma gelen... <gülüyor> Çocam, kaldır şu ağacı tepemden... ...görmüyor musun altında kaldır mı? Of, kara gözüm... ...ben de eziliyorum... ...bir el uzatsam da kendime gelsem... <gülüyor> Geber karata... ...sen bundan sonra gelsen gelsen... ...kendine değil... ...kazalara gelirsin... Of kara gözüm... ...nedir başıma gelen bu işler... Kafanı kırsın, değişler ve kesişler! Of! Karagöz'üm! Bana ne diye vurursun, elin kılırsın! Etle <gülüyor> kelekler yine de vururum da ciçam Of! Hoş olsun yıktın perdeyi, eyledin viran! ...Varayım sahibine haber vereyim hebooo! Her ne kadar sütlü insan eylediysek affola sevgili küçükler! Bu arada oyunumuzu getirirken... ...Sevgili Hakan kardeşimize geçmiş olsun dem! Yanaplarından öperim! Hadi uğurlar ola! Geçiş var dedem! Aslan dedem benim! Evlat onun adı hiç değilse şu anda Cemal dede değil... Hayali Cemal neymiş Hayalet Cemal <gülüyor> Şaşkın şuna da bak neler diyor Sevim oğlunu duydun mu Çocukları vuruyorum Mahir Hakan gel buraya arkadaşların gidiyor Geldim anne <gülüyor> Baba Emre dedem bir daha ne zaman Karagöz oynatacak diye soruyor O kadar uzun böyle değil Şuraya baksan, evde tiyatro açtığımızı sanacaklar e, e, Korktuğun gibi olmadı ya Harikaydım baba Korktuğunu kim söylemiş Sen de seyrettin mi yoksa Seyrettim tabi kaçırır mıyım Gerçekten çok iyiydi Bunca zaman sonra beni yeniden çocukluğuma götürdü Söylemiştim e, Hakan Hakan nerelerde ha, Kapıda arkadaşlarını uğurluyor o, o ne diyor peki Bayıldı yalnızca o mu Söylemeyeyim diyordum ama hadi söyleyeyim Çocuklar Cemal deden bir sonraki gösteriyi ne zaman yapacak diye sormuşlar ah, Ne güzel Zaten her zaman söylerim evlat o sanat kolay kolay kaybolmaz. Yeter ki sahip çıkan birileri olsun. Ee, gösterip tanıtmazsan... ...kim nereden bilecek kara gözü? Bak, bak şuraya yazıyorum. Şunlara üç beş gösteri daha yapayım. İnan televizyon başına çakılmayı bırakıp... ...peşimden koşmaya başlayacaklar. Kesinlikle inanıyorum. Bu arada... ...biraz yorulmuşum. Ha, elini yüzünü yıkayıp soluklanmaya ne dersin? İyi fikir ha, Siz hiçbir şeye dokunmayın ha. Bir parça dinlenin sonra ortalığı toparlarım Karagözüm yıktım perdeyi Eğledim İran her şöyle Doğrusunu öğrenmişsin kerata Nasıldı? Çok güzeldi dede Bir yere kaybolma birazdan geliyorum Baba müthiş bir fikrim var Söyle bakalım neymiş Bir dahaki gösteriyi paralı yapabiliriz yani çok pahalı olmaz ama Zamane ne olacak O ne demek peki Zamane mi Onu da zamanı gelince öğren tamam mı Evet Bunu da atlattık Babamın gözlerindeki ışıltıyı fark ettin mi Sevim Çok heyecanlandı bir ara Ama iyi toparladı Sen nasıl buldun Ne söylememi istiyorsun Ne bileyim gösteriyle ilgili bir iki şey söyleyebilirsin Çocuklar eğlendi işte Aa, e, Fotoğraf çekmeyi unutmadın ya Aa, Unutur muyum Hayali Cemal geliyor. Ee, evet, biraz kendime geldim. Sen de seyredebildin mi sevim kızım? Ben ortalardaydım baba, Ara sıra baktım tabii. Babanızda çok iş var çocuklar çok. Biri de şu sanata sahip çıkacak ki neşe gevezeliyse sonra devam ederiz. Takımları toplayayım. Yardım edeyim baba. Peki gel bakalım. Senin de elindeyisin şu cihazlara. Ne meraksızsın be Mahir. Beni azarlamaya kalkmayacaksın ya. <gülüyor> Takılıyorum canım. Biliyor musun... ...şu perdenin ardına sığınıp... ...gizleniyoruz aslında. Hayal perdesinin sırrı da bu olsa gerek. Sence perdeye gerek var mı o? Çevrene baksana. Herkes bir oyun tutturmuş oynuyor. Yalan mı? Yalan diyemeyeceğim. Oynuyorlar ama kötü oynuyorlar ve selam. İyi bir oyun tutturmak için... Birilerinin el vermesi gerek Tek başına olmuyor değil mi Şuna yalnızlık desene Yalnızlık perdenin arkasında da Önünde de kötü evlat Sözü korktuğum yere getirmeyeceksin umarım Yok yok Ancak şunu bil ki <gülüyor> Bir an telaşa kapılmadım değil hani Sahi mi Evet ya Aman dedim kendi kendime Koca Cemal Şunca bebeğe mahcup olmanın yeri değil kendine gel dedim. Dayan bakalım hayali Cemal efendi dedim. <gülüyor> Şu figürler çok eski değil mi baba? Ya dedenden kalma. Düşün artık gerisini. Her biri kaç perdeyi şenlendirmiş, kaç çocuğu doyasıya eğlendirmiştir kim bilir. Sizin limonadalarınızı ayırmıştım. Buyurun. Oh... İşte canıma can kattın Sevim kızım Afiyet olsun Biliyor musunuz Bugün en az on yıl gençleştim çocuklar ee, Ne diye gevezelik ediyorum ki Hadi bakalım iş başına Hala. Yok, uyku tutmadı. İyi ki kalkmışım. Oğlan yine üstünü açmış. Ya baba, uyuyor muydu? <gülüyor> Hem de nasıl? Çok yoruldu bugün. Çok da mutluydu. Gördün? Evet. İyi de ne yapacağız Mahir? Anlaşlan konuşamayacaksın. Huzur evi meselesi mi? Hı hı. Yok, vazgeçmiş değilim. Düşündüm de. Bu o kadar da yanlış bir karar değil Belki en doğrusu Sık sık ziyaretine gideriz Yalnızlığını hissettirmeyiz ona Bakarsın yeni dostları olur Kendini kandırıyorsun Anlamadım En son ne zaman gittin bir huzur evine Bilmem Hatırlayamadım Çok oldu Birlikte gitmiştik Mustafa eniştemi Ziyaretimizden kısa bir süre sonra da Rahmetli olduğunu öğrendik Oysa ardı ardına şakalar yapmıştı o gün Belki de rol yapıyordu he? Belki Babam farklı sevim Sen de biliyorsun Orada diğer yaşlılara kara göz oynatır deme Seni anlamıyorum Çözüm bulmaya çalışıyorum Çok sevimli bir proje olmadığını iyi biliyoruz Mahir O huzur evine giderken Bu evin huzurunu da yanında alıp götürecek sanki <Gülüyor> Şu ev eşini halledebilseydik Belki bir çözüm de ama Olmadı işte Işığı kapatayım mı Bir iki kez tekledi hı hı, Gösteri sırasında fark ettim Yine de iyi idare etti Sesi kısıldı bir ara çok yoruldu Babam beni hüzünlendiriyor Mahir Belki bazen ona tahammülsüzlüğüm de bu yüzden Orada perdenin arkasındayken bile aklı hep kapı zilindeydi Oyunun sonuna kadar da bekledi İzzeti mi Evet İzzeti Ya sen Saçma bir soru bu Babam bizimle oldukça onun gölgesi de hep aramızda olacak biliyorsun Suçluluk duygusu dayanması zor bir şey olmalı Suçluluk duygusu mu? Bunu da nereden çıkardın? Ölümünden kendini sorumlu tutuyorsun Bu konuyu konuşmak istemiyorum Aptalca bir tartışmaydı İnci çekirdeğini bile doldurmayacak bir konu Yurt dışına gitmek kendi hayatını kurmak istiyordu Dünyanın sonuymuş gibi davrandın Kazayı da ben yapmadım ya ...o gece kapıyı çarpıp çıkan o. Keyfini kaçırmak istemezdim. Mahir... ...beni duymadın mı? Peki... ...iyi geceler. Plakisi. Nefis görünüyor sevim kızım Aha, Tam da sizin sevdiğiniz gibi yaptım Bol soğanlı Aa, Böyle şeyler pişirip kanıma giriyorsun Biliyor musun Anlamadım nasıl yani e Ben bu pilakinin yanına bir yudumcuk rakı almaz mıyım şimdi <gülüyor> Dervişin fikri neyse zikri de Demişler baba Siz zaten aklınıza koymuşsunuz sanırım Pilaki bahane Kolay <gülüyor> gelsin Burada açlıktan ölmekte olan biri var Kimse ilgilenmeyecek mi benimle Ya siz masayla ilgilenmeye ne dersiniz Ay Aşk olsun Mahir artık hiç yardımcı olmuyorsun ha, o Kusura bakma oğlanla oyuna dalmışım Hadi iş buyur ben de yapayım Heh, Bu da benim gibi <gülüyor> Yapılacak iş mi kaldı evlat Taze ekmek diye tutturursunuz şimdi Mahir bir koşu alıp gelir misin Aa, Ne demek Bu evde bir delikanlı var bugüne bugün Hakan Efendim baba <gülüyor> Hadi oğlum bir koşu bakkaldan ekmek alıp gel Peki <gülüyor> i̇şte ben görevimi yaptım ya, ne <gülüyor> Hadi evlat gel birlikte çıkalım Hem böylelikle bir akşam yürüyüşü yapmış olurum Tamam dede kapıda bekliyorum Baba fazla gecikmezsiniz değil mi? E, zaten plakinin de biraz daha soğuması gerekiyor miyiz gecikmeyiz, gecikmeyiz Birazdan geliriz Dolapta buz var mı Sevin? Niyeti bozanlar birken iki oldu <gülüyor> Babam da mı? Alem adam dünden beri dilindeydi zaten Bakıyorum keyfiniz yerinde Mahir Bey Ne yapayım be Sevim Dünyanın tasasını yalnızca biz mi sırtlayacağız? Sorunların biteceği filan yok nasıl olsa ha, Kolayını bulmuşsun <gülüyor> Şaka bir yana İşlerde hafif de olsa bir kıpırtı var İşaret almış gibi satışlar birden açıldı Bakarsın ev işini de hallederiz Hele iki kadeh atmaya gör Apartman bile <gülüyor> satın alırsın sen Aa, Şöyle keyifli olalım be Sevim ne çabuk döndüler bunlar? Bizimkiler olamaz. Ee, hem babanda anahtar verdi. Bir bakayım. Ah iyi akşamlar. Kim geldi Sevin? Ümit Beymiş. Ha Ümit sen miydin? Gelsene içeri. Geldim zaten Mahir abi. İyi akşamlar. Gel gel. Kaynana seviyor musun? Ha yok abi. O kadar uzun boylu değil. Eve çıkarken bir uğrayayım dedim. Geçikirse Asuman soru ne der? Ben çıkıp Ha yok yenge. Bir başka akşam inşallah. <gülüyor> Çok duydum senden bu lafları. Ee, ne desen haklısın Mahir abi. Yabancısı değilsin işleri biliyorsun. Vallahi kafamı kaldıramıyorum şu sıralar. Aman sesini çıkarma tahtayı vur tahtaya. O da doğru ya. <gülüyor> Sana da doldurayım mı bir tek? Başarıyla direniyorum abi. Sen bilirsin. Ben aslında şey için uğramıştım abi. Aha iş adamı sesi bu bilmez miyim? Çıkar ağzındaki baklayı. Üf, şaka bir yana. Benim olan Hakan'ın düğünündeki kara gözy anlata anlata bitiremedi. Ee, babam iyi kara Ümit. Duydun mu Sevim Babamın ünü hızla yayılıyor. <gülüyor> Amca evde yok mu? Hakan'la alışverişe çıktılar. Hayrola iş teklifine mi geldin ya? Çatlatacaksın adamı. Yani şunca zamandır komşuyuz. Sizin evde bir kara göz takımı olduğunu bilmiyordum. ...benim gibi yaman bir antikacının kolay atlayacağı bir konu değil ama... ...çocuktan al haberi diye boşuna dememişler. <gülüyor> Haklısın yenge. Bizim oğlan söylemese gerçekten de haberim olmayacaktı. Neyse uzun lafın kısası şu kara gözlere bir göz atsak diyordum. Mümkünse tabii. Bana baksana Ümit niyetin ne senin? E bizim antika piyasasını bilmez misin Mahir abi? Yenilikler istiyor, değişik malzemeler... Akla gelmeyen parçalar ee, Niyetini anlamadım değil ama Sanırım bu olmaz Dedemden babama yadigar o tasvirler Çok eski çok değerli parçalar e Ben de bu nedenle göz atmak istiyorum ya e Canım bir kere bakmaktan Ne zarar gelir Anlaşıldı izle beni Umarım babam sandığı kilitlememiştir Hayır, babam birazdan gelir danışsaydık ha, Sahi amca ayıp olmasın Nereden çıkardınız canım Neden rahatsız olsun ki Madem görmek istedin gör öyleyse Hadi yürü bakalım Söyle bakalım. Sanırım düşündüğümden daha kıymetli bunlar Mahir abi. Şu kara göze bak. Şuradaki eski Türkçe yazıyı görüyor musun? Sanırım yapan ustanın imzası olmalı. Ya, biliyor musun Ümit gerçek bir türcüersin. Bugüne kadar hiç görmemiştim şu yazıları. Ee, alıcı gözüyle bakmamışsın ki abi. Baksana. Bak bak bak. Şu figürün adı neydi? Hı, o Bebaruhi. <gülüyor> Çok şirin değil mi? Peki ya şu eli şişeli? Ha dur dur dur. Sen söyleme. Tusuz Deli Bekir değil mi be bu Aferin ha. evlat tam üstüne bastım. Ah. Baba döndünüz de Gördüm mü abi amcaya suçüstü yakalandık Kim demiş Karagöze meraklı olan herkese kapım açık dedim Ümit bey bizim apartmandan baba Geçerken uğramış ee, oğlu senin gösteriyi izleyip babasına bir güzel anlatınca Dayanamayıp o... figürleri yakından <gülüyor> görmek istedim Cemal Anlaşıldı amca. anlaşıldı e, Dur bak ben sana asıl neleri göstereceğim Mahir şu gardırobun üstündeki bavulu bir indir hele İçinde göstermelikler olacaktı Sırasıyla gidelim değil mi ya <gülüyor> Baba önce yemek işini halledelim ne dersin Yok yok yo, yemek bekler evlat Şunun şurasında bir meraklı bulmuşum kaçırır mıyım İndir şu bavulu Televizyonda izlenebilecek bir şey var mı? Hayır ola, hayır. Erken yatmaya niyetlisin sanki. Üstümde bir yorgunluk hissediyorum nedense. Vitaminlere yeniden başlasan iyi olacak. Mevsim geçişlerinde ihtiyacın oluyor. Haklısın. Yarın unutmayayım da. Çocuklar, yakın gözlüğümü gördünüz mü? Her zamanki yerindedir baba. komedenin üstünde yok mu? Ha, ah, baktım yok. Yavaş yavaş bunuyorum işte. Nereye koyduğumu unut. Bir şey mi okuyacaktınız? Ha? Eski dergilerden birine göz atacaktım. Konu neydi tu bakayım. <gülüyor> Gördünüz bu onu bile unuttum. <gülüyor> Baba şaka ediyorsun. Bir de ben bakayım şu gözlüğe. Zahmet olacak kızım. Ben de erken yatayım diyordum. Dinlen ya. Saatlerce boşu boşuna uykusuz kalıyorsunuz. Aklımdayken şunu söyleyeyim. Huzur evine geçiyorum <gülüyor> evlat. Nasıl olsa daha sonra konuşuruz ama... ...aklında olsun diye söylüyorum. Gerekli işlemleri öğrenin. Neler söylüyorsun baba? Duydun işte. Bu, bu bir zorunluluk. Bu, bu, bu, bu, bunu da nereden çıkardın şimdi? Hiç tartışacak halim yok biliyor musun? Hem dedim ya... ...kararımı verdim ben. Suratıma bakma öyle. Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Bir sürede orada kalırım. B bir süre mi? ha İzzet dönünceye kadar ha. <gülüyor> inanmıyorsun biliyorum Baba buna izin veremem Yani ben şimdi... <gülüyor> Bir de senden izin alacaktım Peki nereden aklına geldi Yani huzur evi Kaç zamandır aklımdaydı Bir türlü söyleyecek cesareti bulamamıştım Sonra <gülüyor> Şimdi birden Söyleye işte Baba dinle şu an acelesi yok anlıyor musun Uzatmayalım be evlat Yorgunum En az senin kadar <gülüyor> Seninki biletler hazırlamış haberin olsun Biletler mi? Kimden söz ediyorsun? Hakan'dan canım lan gerçek bir zamane Ayda bir kere olsun Sen gösteri yaparsın Ben de bilet satarım diyor Görsen kağıtları şöyle küçük küçük kesmiş <gülüyor> Neden sustun? uzatma dedim sana kötü olmayacak evlat hiç kötü olmayacak Traaş olurken bırakmış olmalıyım Ben şu dergiye bir göz atayım gördüm Size fazla oturmayın yorgun görünüyorsunuz. Bizim işler biraz da şans Mahir abi Zamanlama nasıl ama Verdiğim fiyat çok yüksek geldi bana Ama yine de mümkün değil vermez Sen ne diyorsun İnan az bile söyledim Antikanın alası sizdekiler ha, İlk fırsatta görmek istiyor Çağırabilir miyim Babamın hala haberi yok Mahir Artık söylemek gerekiyor Bana sorarsan bu iyi bir fırsat Mahir abi Demiri tavında dövmeli Bizim piyasa çok oynaktır bilirsin Bilmez miyim Sağ olasın Ümit en kısa zamanda ararım seni ne Dükkanı biliyorsun uğrarsan sevinirim Hani çok da uğrarsın ya Antaş atma esnaf esnafın halinden anlar İşte bu doğru laf Ben kaçıyorum İzninizle yenge Geçireyim İlk fırsatta arayacağım seni Ne diyorsun Sevim Söylediği çok ciddi bir rakam Vahir bu kadarını dünyada tahmin edemezdim <gülüyor> İşe bak Evde küçük bir serbest saklıyormuşuz da haberimiz yok Söylemek zor olacak Kim bilir belki bunu da ön öğreni öğreniverir Tıpkı huzur evi meselesinde olduğu gibi Düşünsene Sevim Aslında bu takımı satabilirsek Neden olmasın Ev için girişimde bulunabiliriz Sonra şu kararından bile vazgeçebilir Onun kararı öyle mi Yapma böyle bizden mi duydu dersin Bilmiyorum hemen konuşacağım Hemen şimdi ne yapıyor? Oldukça durgundu. Sanırım yine İzzet'in kartlarını okuyor. Evet evet, tam sırası. Sen burada kal, ben ben konuşacağım onunla. İşe bak. Ben de onu meraklı biri sanmıştım. Ya söyledim ya baba, Ümit Bey antikacı. <gülüyor> Bana oyun oynadınız. Tek bildiğim bu. Ne bileyim o anda söyleyemedim Aldırma dünya böyle evlat Günümüzde her şeyi Satmaya kalkışıyorlar <gülüyor> Ne kadar da safım Boşu boşuna heveslenmişim Hey büyük Allah'ım Koca adamımı işte Karagöz'e de bal gibi meraklı dediğim kendi kendime Peki ne diyorsun baba Sen de ciddi ciddi Bana soruyorsun öyle mi Şaka ediyor, olmalısın Söylediği rakam hiç de ufak bir rakam değil Sevim'le ne konuştuk biliyor musun e, Hani şu baktığımız üç odalı ev e, Evet en azından onu satın almak için harekete geçebiliriz Neden olmasın İşimiz kara göze kaldı desene Yapma baba anlamıyor musun O zaman huzur evine gitmene de gerek kalmaz <gülüyor> Neler söylüyorsun öyle <gülüyor> İnanmıyorsun biliyorum Ama yine de bir kez düşünsen diyorum Ağzında geveliyip durma evlat. Takımı satamam, biliyorsun bunu. Satamaz mısın? Evet biliyorum. Çok zor onu elinden çıkarman. Yılların alışkanlığı var bir kere. Yok evlat sorun o değil. Yine peki? Takım benim değil. Yani benim sayılmaz. Anlaman gerek bunu. Nasıl? Ya, senin değil mi? E, kimin peki? E, kimin olacak? İzzet'in. Sorman bile yersiz. İzzet'in mi? Elbette. Neden öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun yüzüme? Takımın el değiştirmesi bir gelenektir evlat. Babamdan bana, benden İzzet'e bu kuralı bozamam. Bunu nasıl akıl edemedin yazık sana. İzzet'e yazdığım son mektupta... Da... Baba yapma yeter artık. <gülüyor> Dayanamıyorsun. Ondan söz etmemi bile çok görüyorsun. Buna da yeter artık. ...oldu mu? Anlamıyorsun, anlamıyorsun! Asıl sen anlamıyorsun! Görgü gelenek bilmiyorsun! Oysa İzzet... Yeter! Yok işte! İzzet yok! Ne demek bu? Baba, o öldü. Beş yıl önce öldü o. Neler zırvalıyorsun sen? Söyleyemedim, anlatamadım bir türlü. Üzülmeni istemedim ama... ...bir, bir, bir hayaletle daha fazla yaşayamazsın artık. Anlıyor musun? Hayaletle mi? Sen... Sen çıldırmış olmalısın Duştun işte Beş yıl önce oldu olanlar bir trafik kazasındı İzzet öldü öyle mi? Ya o kartlar? Ben yazıyordum onları Yazıp bırakıyordum Yapma baba Hiç mi şüphelenmedin hiçbir aklına bir soru gelmedi Beş yıldır yurt dışında ve bir kez olsun çalmadı kapını Siz Siz dargınlınız mı? İnanılır gibi değil Allah'ım İzzet öldü ha İzzet'im Oğlum Üzgünüm baba Çok üzgünüm Aklıma gelmiyor muydu sanıyorsun Nasıl Çocuk muyum ben İşin içinde bir iş olduğunu hep kurdum <gülüyor> Zamanım bol benim. Demek düşündün ve Ama hiç yüzlemedim bir kelime olsun çıkmadı ağzından. Kabullendim mi oyunu Ancak sen Sen şimdi Perdeyi yıktın evlat Oyunu bozdun kötü ettin Keşke olduğu gibi Bıraksaydın Keşke bu gölge oyunu sürüp gitseydi Bırakmadın işte Baba Nereye gidiyorsun Odama gidiyorum Toplanmıyor Yarın oraya bırak beni Huzur Emine Kendime çok güçsüz hissediyorum Sandıkta boylu boyunca uzanan bir karı göz kadar güçsüz Aha takımı da sat gitsin Onun da kimsesi yok madem Nerede olduğunun kimlerle kaldığının ne önemi var ki <gülüyor> Üzülme konuşurum onlarla her şeyi anlatırım bilirsin Çelebidirler Anlarlar Yine de Zor bir gece olacak evlat Çok zor bir gece olacak inan. Özün Yalnızlığı. Yazan Ahmet Önel, yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamid Çelik. Oynayan sanatçılar Cemal Erol Kardeseçi, Mahir Mustafa Uğurlu, Sevim Tulay Bursa, Ümit, Ali İpin, Hakan, Mustafa Ali Sezam